Haftanın ilk gününden günaydın. Pazartesi'nin ilk kampanyasının muhatabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye birden büyüktür grubunun başlattığı kampanyaya kulak verelim. Yaşımız gereği tanıdığımız tek başbakan söylemlerini işittiğimiz tek lider sizsiniz. Hesaplarınız tutarsa bir başkasında görecek değiliz. Hayatı sınıf ayrımı, taraf ayrımı ve ırk ayrımı yaparak bölmedik. Dünyamızın iyi insanlar fırsat olursa iyi olabilecek insanlar ve pek de iyi olmayan insanlardan oluştuğunu anlamamız fazla sürmedi. Bu yüzden bizden önceki nesiller kadar birbirimize karşı ön yargılar beslemedik. Size karşı da beslemediğimiz gibi, elimizdeki gelişmiş iletişim araçlarından başkalarının hayatlarını gördük. Ne kadar güzel olabileceğini de, ne kadar kötüye gidebileceğine de şahit olduk. Bizimkisi de güzel olsun istedik. Biz istedik ki sokaklarımız hep güzel olsun, evlerimiz yeni olsun... Ama bilemedik, insanların bu yeni Türkiye sokaklarında birbirlerine bu kadar ayıracaklarını, sınıflandırılacağını hayal edemedik. Bu yüzden söylenene değil yapılana baktık. Yeni yapılmış bir köprüden geçerken adam yapmış dedik, takdir ettik. Bizim ne giyip ne içeceğimize karıştığında dur bakalım o kadar da değil dedik, itiraz ettik. En zor dönemeçlerden hep beraber geçtik. Toplumsal tabular bir bir yıkılırken o tokmağı biz de tuttuk, İbrahim'i ruha refakat ettik. Her ikimizden birinin oylarıyla size her seçimi kazandırdık. Nihayetinde de Türkiye Cumhuriyeti'nde olunabilecek en yüksek noktaya taşıdık. Bizden bu kadar. Siz de benden bu kadar deyin artık. Ortasında durduğunuz kavşağın trafiğini kör yapmayı bırakın. Daha fazlası için kavga çıkarmaktan, siz çıkaramadıysanız ateşi körüklemekten vazgeçin. Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorsanız bari yangına bir kova su dökün. 12 yıllık partinize dünkü çocuk muamelesi yapmayın. 65 yıllık çok partili parlamentoyu o kadar itip kalkmayın. Bizim adımıza dünya ile kavga etmeyin. Bakın bizim önümüzde henüz yaşamadığımız uzun bir hayat var. Ancak biz bu ülkede bir gelecek göremiyoruz. Hatta pek çoğumuz istemediğimizi düşünüyoruz. Geleceğini kaybetmek seçim kaybetmeye, oy kaybetmeye, para kaybetmeye, koltuk kaybetmeye benzemez. Siz ne diyorsunuz? Bizce Türkiye birden büyüktür diyen bu kampanyayı Change.org'da bulabilirsiniz. İngiltere'de deyiz şimdi. Ash Alverdipur kampanyasını Bernat Holmes Toy Henshaw firmasının yönetimine hitaben başlatmış ve evlerinden çıkmalarını talep eden firmanın bu kararından acilen dönmesini istiyor. Kampanyasında Alverdipur, Switzway'de yaşarken bölgeye yapılması planlanan lüks ev kompleksinin inşaatı nedeniyle Evsiz kalmakla karşı karşıya. Bununla beraber tekerlekli sandalyede yaşayan babası Mustafa'nın hayatını rahat sürdürebilmesi için de uygun bir ev verilmesini istiyor. Aliverdi Pur'un kampanyasını Change.org İngiltere üzerinden şu ana kadar 36.723 kişi desteklemiş bile. Bakalım evini rant hesabı yapanlardan kurtarabilecek mi Aliverdi Pur? Başarıyla sonuçlanmış bir kampanya haberinde sıra Engin Yazgan kampanyasının Hopa'daki sel sonucu tekerlekli sandalyeleri toprak altında kalan kas erimesi hastalığı olan 3 kardeşe yardım edilmesi talebiyle başlatmıştı. Hopa ilçesine bağlı Suğeren köyünde oturan 53 yaşındaki Zübeyha ve 55 yaşındaki İsrafil Çeliğin kızları 27 yaşındaki Büşra, 23 yaşındaki Kübra ve 13 yaşındaki Şükriye, Küçük yaşta kas erimesi hastalığına yakalandı. Ortak kaderi yaşayan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan bu üç kardeş buna rağmen hayata küsmedi. Anne ve babalarının sırtında okula gidip gelerek eğitimlerini sürdürdü. Düzenli bir işte çalışamayan İsrafil Çelik yakınlarının verdiği bir eve yerleşti. Çay toplayarak geçimini sağladı. Ailenin üç kızına ikisi akülü, üç tekerlekli sandalye bağışlandı. Hopa'da yağan şiddetli yağışlar sonrası, Çelik ailesinin evlerinin arkasında toprak kayması başladı. İsrafil Çelik kızlarını sırtına alarak güvenli bir bölgeye taşıdı. Dönüp ağırındaki ineğini kurtardı. Kısa bir süre sonra da yamaçtan kopan dev toprak kütlesi evi yerle bir etti. Ailenin evdeki tüm eşyalarıyla birlikte üç kardeşe ait ikisi akülü 3 tekerlekli sandalyede heyelan altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Toprak altıdan çıkarılan tekerlekli sandalyeler bir kenara konuldu. Hopa Kaymakamlığı tarafından kira yardımı yapılan aile komşularının eşya desteğiyle bir eve yerleşti. Üç kardeş yaşamaya alıştıkları tekerlekli sandalyelerinin yokluğunda büyük sıkıntı çekmeye baştı. Dışarı çıkamadıkları için evde sürünerek dolaşmak zorunda kaldılar. Anne ve babalarının yardımıyla odadan odaya geçen üç kardeş... Kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor. Maddi durumu olmayan, babalarının akülü tekerlekli sandalye alamadığı üç kardeş mütevazi bir çağrıda bulundu. Kendilerine değişmeli olarak kullanabilecekleri tek bir akülü tekerlekli sandalye yardımı yapılmasını istedi. Sandalyelerin hayatlarını kolaylaştırdığını anlatan ailenin büyük kızı Büşra, bir tane akülü tekerlekli sandalyemiz olsa bile yeter. Değişmeli kullanırız. Yeter ki olsun da bir tane olsun dedi. Siz de zor durumdaki bu ailenin yanında olduğunuzu göstermek için kampanyayı imzanıza destekleyebilirsiniz denmişti burada. Üç kardeş için mutlu haber geçtiğimiz günlerde geldi. Ve Yazgan başarıyı şu mesajla duyurdu. Hopa'da mutlu son. Artvin'in Hopa ilçesinde yaşanan sel felaketlerinde evlerini kaybeden Çelik ailesinin yürüme engelli üç kızının toprak altında kalan tekerlekli sandalyeleri için... Bir akülü aracımız bile yeter değişimle kullanırız çağrısına yardım eli uzandı. Adana'nın Seyhan ilçesi belediye başkanı CHP'li Zeydan Karalar ve öğretmen eşi Nuray Karalar'ın telefonla ulaşarak 3 akülü tekerlekli sandalye almak istediğini bildirdiği aile bir tane yeter diğerlerini daha fazla ihtiyacı olanlara verin diyerek teklifi kabul etmedi. Hopa'ya gelen başkan Zeydan Karalar ve eşi aileye bir akülü araç, bilgisayar ve cep telefonu hediye etti. Sizlere de destekleriniz için teşekkürler diyor bu kampanyacı. Günü Ankara'da başlatılan bir başka kampanyayla kapatalım. Murat Yavuz Beyşehir Belediyesi'ne seslenmiş. Beyşehir karargahı için restorasyon talebiyle başlatmış bu kampanyayı. Beyşehir karargahı Osmanlı zamanlarından kalma bir karargahtır. 1919 yılında Kuvayi Milliye öncülerinden Süleyman Sırrı Demir tarafından yaptırılmıştı. Karargah Osmanlı konağı olmasına rağmen daha sonra Süleyman Sırı tarafından Önemli kararların alındığı Kuai Milliye Karargahı'na dönüştürüldü. Binbaşı Nazım Paşa, Refet Bele ve Vali Cemal Paşa önemli toplantılarını burada yapmış, milli mücadelenin önemli stratejik kararlarını burada almışlardı. Konak 1985'li yıllara kadar Süleyman Sırının torunları tarafından kullanıldı ancak daha sonra şehirde kalan son varisi de vefat edince konağa sahip çıkılmadı. Konak sonunda bakanlığa götürüldü, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescil edildi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hüseyin Muşmul Aydınlık Gazetesi'ne şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu tür yapılarımız tescil edilsin ya da edilmesin gelecek nesillere aktarılması açısından sahip çıkılmalı. Bu yapıyı korumanın sadece mirasçılarına bırakılması da yanlış. Tarihi yapılarımıza tüm halkın sahip çıkması gerekir. Beyşehir Eski Belediye Başkan Yardımcılığı yapmış olan Hakkı Kırçansa, bizim bütün tarihi eserlere sahip çıkmamız gerekir. Belediye ile mirasçıların uzlaşarak Karargahın restorasyonu için başlanması gerekiyor diye konuştu. Eğer bir sonuca bir an önce varılmazsa bina hiç tadilattan geçmediğinden dolayı çökmesi yakındır. Bu tarihi korumak sizlerin de imzalarınızla mümkün olacaktır. Lütfen imzalayın diyor Yavuz açmış olduğu bu değerin korunmasına yönelik kampanyasında. Değişim rüzgarları dünyanın her yerinde bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Yarın sabah 7.50'de yine buluşmak üzere. Esen kalın.